Sevgili izleyenlerimiz, devam edelim. Efendim Yahya Çelik, vesveseyi nasıl terk edebiliriz? Evet, vesveseyi nasıl terk edebiliriz? Vesvese ya şeytandan gelir ya da nefisten gelir. Daha önce şeytanın nefse verdiği vesveseler, ve eğer nefiste yer etmişse, bu sefer o vesveseler nefisten gelir. Bunun için yapılması gereken şey önce şeytandan Allah'a sığınmaktır. Şeytandan Allah'a sığınmak sadece eûz Besmele dilimizle çekmek yetmez. Bir de gönül itibariyle eûz Besmele çekmemiz gerekir. Şeytan hangi vesveseyi verirse versin o yalandır. O bizim için şerdir. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Onun her daveti karanlıktır. O karanlığın karşılığında, karşısında bizim Allah'ın nuruna, Allah'ın vahyine icabet etmemiz gerekir ki o vesveseden kurtulalım, kurtulabilelim. Hangi vesvese gelirse gelsin, mutlaka acaba Allah bu konuda neyi vahyetmiş, neyi emretmiş? Nasıl yaparsam Allah razı olur, Allah sever dersek Vesülse'den kurtulmuş oluruz. Buna beraber şeytanın verdiği Vesülse'yi ciddiye almak, şeytani ciddiye almak demektir. Şeytani sevindirmek demektir. Sonra hiç farkında olmadan bir de bakarız ki şeytana tabi olmuşuz, onun verdiği Vesülse'ye tabi olmuş, onu adım adım izlemiş oluruz. Sonra farkında olmadan bir de bakarız ki şeytana avd olmuşuz, kul olmuşuz. Onun için bize düşen şeytanın verdiği sözeye tabi olmak değil, şeytanı dinlemek değil, şeytanı ciddiye almak değil, evet Rabbimizin vahyine tabi olmaktır. Rabbimizi ciddiye almaktır. Rabbimizin emrini, sözünü ciddiye almaktır. Eğer Rabbimizi ciddiye alırsak şeytanın verdiği sözeden kurtulmuş oluruz inşallah. Efendim Mahir Özsular hocamıza sorum. Nur suresinde herkes cehennemi talacak diyor. Ve cehenneme gitme olmuyorsa Kevser suyunda yıkanma olayı nasıl oluyor? Selametle demiş efendim. Evet. Allah ayet-i öyle buyuruyordu. Sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme oraya uğramasın. Uğramamış olsun. Zaten sırat köpüsü dedikleri de budur. O cehennemin içinden geçen. Yani cennete gidebilmek için cehennemi geçmek gerekiyor. Onun için cehenneme uğramayan hiç kimse yoktur, peygamberler de buna dahildir. Bu demek değil ki cehenneme gidiyor, cehennemde yanıyor, cehennemde azap görüyor manasında değildir. Evet doğru anlamak gerekir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, o cehennemi sıratı geçerken, kimisi şimşek gibi geçiyor. Neye göre? Ameline göre, imanına göre. O kazandığı nura göre şimşek gibi geçiyor. Kimisi uçar gibi gidiyor, kimisi koşar at gibi gider, <gülüyor> kimisi koşarak gider, kimisi yürüyerek gider, kimisi düşe kaka gider. Neye göre? O kendindeki güce, yani kendisindeki o nura göre, kazandığı nura göre e, hızlı gider. Allah ayeti kerimede buyuruyordu, müminlerin önlerinden ve yanlarından, sağlarından nurları onları aydınlatır. Onlar derler ki, Rabbim nurumuzu tamamla. Bu nuru ne kadar kazanmışsa, evet, önünden sağından aydınlatıyorsa, Allah onların nurunu tamamlar. Şimşek gibi geçerler yani. Yoksa düşe kalkar, gider. Onun için cehenneme uğramayan peygamberler de dahildir. Hiç kimse yoktur. Mutlaka o sırattan, o cehennemin içinden bir yolculuk yapılır. Bununla beraber cehenneme yuvarlanıp kevser çıkıp kevser suyuyla yıkanmak yoktur. Kevser suyu içmek içindir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ben kıyamet günü kevserin başında duracağım. Oradaki o bardaklar yıldızların sayısıncadır buyurdu. Orada ümmetime kevser suyunu ikram edeceğim. Sonra bir topluluk bana doğru yaklaşır. Bu arada, Cebrail aleyhisselam aralarına girer ve onları cehenneme doğru sevk eder. Bana gelmelerine müsaade etmez. Ben Cebrail'e diyeceğim ki, ''Evet, ne yapıyorsun? Bunlar benim ümmetim.'' Diyor Cebrail aleyhisselam da buyurur ki, ''Evet, bunlar senin ümmetin ama senden sonra bunların ne bid'at işlediklerini bilmiyorsun. Evet, bid'at işledikleri bunlar, dolayısıyla senin ümmetin olmaktan çıktılar.'' Ben de derim ki o zaman benden uzak olsun. Benden uzaktırlar zaten eğer bidat işlemişlerse. Onun için ısrarla söylüyoruz. İmarımızı Kur'an'a arz etmemiz lazım. İslam'ımızı Kur'an'a arz etmemiz lazım. Resulünün sünnetine, hayatına arz etmemiz lazım ki bidat işlemeyelim. Kendi kendimize din üretmeyelim. Ya da üretilmiş dine, dine uydurulmuş dine uymayalım. Evet. Allah'ın indirdiği dinde, Kur'an'da cehennemden çıkış yoktur ve herkes oranın içinden geçer. Eğer varsa onun günahı, tevbe etmemiş günahları o sırattan geçerken, cehennemin içinden geçerken azabını çeker, sıkıntısını yaşar. Resulullah Efendimiz tarif etti. O yol, işlediğimiz, tevbe etmediğimiz günahlarımız o yolda bizi bekler o sıratta, o cehennemin içinde bizi bekliyor. Tövbe etmemişsek. Hatta tarif ediyor, böyle e, dikenler gibidir, kancalar gibidir, bizi böyle tutar ve o tarafa cehenneme doğru çeker. O andaki o korku, o dehşet e, tarif edilemez bir şeydir, buyurdu. Cehenneme yuvarlanma, düşme tehlikesi var çünkü. Mesela, eğer biri Gıybet yapmış, dedikodu yapmış, insanlara laf söylemiş, çekiştirmiş, eleştirmişse, yüzünden veya arkasından bu durumda nasıl bir amel onu bekler o cehennemin içinde? Bir köpek onları bekliyor. Bu köpeği o gönderdi. O insanlara böyle konuşarak havlamış oldu. Nefsi onlara havlamış oldu. Dolayısıyla kendi o amelini cehenneme göndermiş oldu. Orada onu bekliyor. Artık o köpek ona saldırır. Onu artık ne kadar hırpalar, nasıl bir azap görür. Evet, burada yaptığı kadarıyla onun cezasını orada o şekilde görür. Örnek verdim öyle. Ama cehenneme yuvarlanmaz. Yuvarlanırsa çıkış yok oradan. Evet. Onun için doğru anlamak gerekiyor. Yani cehenneme girecek, üzerinde alnında haza kafir yazacak, bu kafirdir yazacak. Sonra gidip yıkanacak, çıkacak. Böyle bir şey yok. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah cehennemi zalimlerle, kafirler için hazırlanmıştır. Orası Allah'ın lanetlediği kimselerin gittiği, gazabettiği kimselerin gittiği yerdir. Evet bunun için delil olarak gösteriyoruz. Son nefeste insan ya mümin olarak ölür, cennetlik olarak ölür ya da cehennemlik olarak ölür. Ya da Allah'a yakın biri olarak Allah'a kavuşur son nefeste her şey bellidir. Cehenneme gidenler kafirdir. Müminler cehenneme gitmez. Bununla beraber Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Müminler cehennemden geçerken, o sırattan cehennemin içinden geçerken cehennem diyecek ki çabuk gidin. Benim ateşim sönüyor. Sizin imanınızın nuri ateşimi söndürüyor. Mümin cehenneme düşse cehennem söner. Onun o imanından dolayı. Allah'a olan aşkından, muhabbetinden dolayı cehennem imanı yakmaz. imanlıyı yakmaz. Mümini yakmaz. Evet. Efendim Ankara'dan Fatih Emre Çotur. insan Rabbinin nefsiyle ya da kalbiyle mi sevdiğini nasıl anlar? Allah razı olsun. Demişler. Amin. Allah razı olsun. Bunun için iki türlü sevgi vardır demiştik. Biri nefsani biri de ruhanidir. Yani birini biri bir sevgi nefsiyle sevilen sevgidir. Bir de gönül ile, ruh ile sevilen sevgidir. Rabbimizi ruhumuzla seviyoruz. Ruh sahibini istiyor. Rabbini istiyor. Çünkü oradan gelmiş. Nefakdu min ruhi oradan gelmiş. Sahibini istiyor. Nefis ise kendisi için faydalı gördüğü şeyleri kendisine lazım olan, gerekli olan şeyleri seviyor. Bu da dünyaya aittir. Nefis bedenin ürettiği, aklın ürettiği bir e, varlık. O varlığı o ruhun üzerine giydirmişiz ki elbise gibi. Nefsimizle sevdiğimizde benim olsun deriz ama ruhumuzla sevdiğimizde ben ona aitim deriz, demiş oluyoruz. Eğer benim olsun diyorsak o nefsani bir sevgidir. Mesela biri nefsiyle sevdiğinde ne der? Benim olsun. Bana aittir der. Rabbini nefsiyle seven Allah bana aittir diyor. Bu din bana aittir. Yani ben doğru yapıyorum. Kim benim gibi yaparsa doğru yapmıştır. Benim gibi yapmazsa yanlış yapmıştır. Kendi kendini beğenir. Dolayısıyla cemaatini beğenir veya mezhebini beğenir tarikatini beğenir gerisini de red eder yani eğer benim gibiyse doğrudur benim gibi değilse yanlıştır der işte bunlar Rabbini nefsiyle sevenlerdir Allah onlara ikram etmediğinde imtihana tabi tuttuğunda hemen isyan eder bunlar itiraz eder ama eğer ruhuyla severse, Allah benimdir demez, bana aittir demez, din bana aittir demez. Bu kitabın sahibi benim, ben neyi söylersem o doğrudur demez, tam tersine. Ben Allah'a aitim, ben Allah'ın kuluyum. Bakarken Allah ile nazar eder, Allah'a aitim dediği için Allah'tan nazar eder, Allah ile nazar eder. Allah neyi söylemişse doğru odur der. Hak odur der. Bence demez, bana göre demez. Kendini İslam'ın içinde görür, dairesinde görür. Rabbinin kendisi için vahyettiği o Kur'an'dan kana kana içer, içmeye davet eder. Bana ait demez. Yani sonsuz bir deryadan ne kadar içebilir? Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah'ın kelimeleri ağaçlar kalem olsa, denizler bürekep olsa yazmakla bitmez. Bir deryayı insan içebilir mi? İçemez. İçebildiği kadar içer. Onun için o deryadan içebildiği kadar içer ve içmeye davet eder. Derya bende demez. Hepsini içtim, anladım demez. Eğer anladım derse, içtim derse sadece benim söylediğim doğrudur derse bu durumda ona sahip çıktı. Ona hakim oldu. Bu nefsani bir sevgidir. Eğer Allah'ı ruhuyla seviyorsa, sevgisi hakikiyse, iman sevgisiyse, öteki iman sevgisi değil, o ona imanı kazandırmıyor. Tam tersine o sevgisi, onu Allah'tan uzaklaştırır. Çünkü nefsini seviyor, nefsi için seviyor. Allah ayet Kerim'de buyurur ki, insanlardan öylesi var ki, Allah onlara ikram ettiğinde, Rabbim bana ikram etti der. Ama o ikrami biraz kısarsa, ya da bir imtihana tabi tutarsa, Rabbim bana ihanet etti der. Ben bunu hak etmemiştim. Allah bana yanlış yaptı der. Evet bunlar mümin değildir. Ya da insanlardan bir kısmı var ki böyle kenarından köşesinden Allah'a kulluk eder. Onlara bir nimet verdiğimizde evet, aynı şekilde şükrederler. İmtihana tabi tuttuğumuzda isyan ederler. Ölçüsü böyledir. Böyle bunu anlamak gerekir. Ama Rabbini ruhuyla seven, Allah ona nasıl bir muamelede bulunursa bunusun Rabbim Allah'tır der. O Rahman ve Rahim'dir. O Hayr'dir. O Vedud'dir. Beni seviyor. Rahmetiyle muamele ediyor. İkram ettiği de Hayr'dir der. Onu biliyor. Onu tanıyor. Allah'ın vahyi karşısında ya da Allah'ın kendisine yaptığı muamele karşısında, kul olarak durur, abd olarak durur ve boynunu büker. Rabbi nasıl muamele ederse etsin, kendisi için hayır olduğunu bilir, iman etmiştir. Rabbini ruhuyla seviyor. Kendini ona ait görüyor. Kendisinde Allah'a itiraz etme hakkı ve gücünü bulamıyor. Bulamaz. Ne olursa olsun, Rabbine karşı secdede ve rükudadır. İşittik ve itaat ettik der. Rabbim hakkı söylemiştir, hayrı söylemiştir. Buna beraber bana yaptığı her muamelede hayırdır, haktır ve onun rahmetidir der. Ama nefsiyle sevenler böyle değildir. Allah'ı rahüyle sevenler, gerçek manada sevenler, Allah'ın kullarında hata kusur aramazlar. Hatta Rabbini görmekten ne insanları ne de kendini göremezler. Her anda O'nun Hesabını yapar ve onun derdindedir. İnsanlar şöyle yaptı, böyle yaptı deyip dedikodu yapmazlar, iftira atmazlar. Nasıl yaparım da Rabbimin rızasını kazanırım? Nasıl yaparım da Rabbimin sevgisini kazanırım derdindedir? Evet, ruhun manevi itibarla böyle bir hali vardır ve sadece Rabbini sever, ondan başka tarafa dönemez. Dönüp bakamaz, meşgul olamaz. Meşgul olunca kendini kirlenmiş gibi hisseder. Evet, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Ayeti onun üzerinde tecelli etmiştir. Bununla beraber, kendisindeki o Allah'ın nefrettiği ruhu tattığı için, her halükarda mutlaka e, Allah ile beraberdir. Ne yana dönersen dön, Rabbinin veçiyi oradadır ayeti onda imana dönüşmüş. Ahlaka dönüşmüş. Rabbini unutmuyor. Rabbinin hesabını yapıyor. O size şah damarınızdan daha yakındır. Rabbini böyle yakınlığıyla beraber tadıyor. Huzurunda tadıyor onu. Evet. Sadece Rabbinin ne kadar güzel olduğunu bütün güzelliğin, el esmâ-ül ona ait olduğunu e, tadıyor onu. O aşkı, o muhabbeti, o güzelliği tadıyor. Bütün iyilikler, güzellikler size Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Ayetine iman etmiş, onda imana dönüşmüş. Dolayısıyla bunu tadıyor. Ama öteki nefsiyle seven, nefsini över. Ben şöyle yaptım, ben böyleyim, ben şöyleyim der. Ama öteki Allah böyle güzeldir der. İşte birbirine farklı biri Hazreti İnsan öteki nefsine boğulmuş. Nefsinin mağarasında boğulmuş. Kendi benliğini evet, o ruhun önüne koymuş. Allah'ın oradaki o güzelliğinin tecellisini kaybetmiştir. Perdelemiştir onu. Onun için nefsiyle evet, saldırır. Allah'ın kulları üzerindeki muradını görmez ve anlamaz. Hayat üzerindeki evet, muradını anlamaz, bilmez. Böyle alır birkaç ayeti, onu din zanneder, dinin yerine, Kur'an'ın bütününün önüne koyar, din budur der. Ama Kur'an'ın bütününe iman edenler, Allah ne buyurdu? Siz öyle kimselersiniz ki, öyle müminlersiniz ki, o el kitap, Yahudiler, Hristiyanlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Neden? Çünkü siz bütün kitaplara iman eder. Bütün kitapların Allah'ın kitabı olduğunu, bütün kulların Allah'ın kulü olduğunu, bütün nebilerin, Resullerin Allah'ın nebisi Resulü olduğunu bilir. Bütün insanların Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğuna iman etmiş ve biliyorsunuz. Kitabın bütününe iman ediyorsunuz. Birkaç ayete değil, bütün ayetlere iman ediyorsunuz. Sadece Allah'ın inzal ettiği, indirdiği ayetlere değil, evet o kainattaki, varlıktaki ay ayetine, güneş ayetine, gök ayetine, yer ayetine, insan ayetine, ağaç ayetine, bütün ayetlere iman ediyorsunuz. Her şeyin Allah'ın kudretinde olduğunu, ona ait olduğunu, hepsinin insana hizmette olduğunu, ve insanın da Allah'a abd olmak için yaratıldığını biliyor, görüyor ve bunu tadıyor, yaşıyorsunuz. Buna, kulluğa davet ediyorsunuz. Evet. İkisi birbirinin tersi gibidir. Biri sahte, sahteden öteye e, münafıklık hali vardır. Onun için söylüyoruz, bilmeyenler, bilmediğini bilenler bilme imkanına sahiptir. Onlar bir gün öğrenir. İman etmeyenler de iman etmediğini biliyorsa iman etme imkanına sahiptir. Ama iman etmediği halde iman ettiğini zannetirse hiçbir zaman iman etme imkanına sahip olmuyor. Bilmediğini bilmiyorsa bilmediğini öğrenme imkanına sahip olmuyor. Onun için kulun ben bilmiyorum, Allah biliyor deyip Allah'ın kendisini bildirdiğini öğrenmeye, anlamaya yani Allah'ın ilk emri olan okumaya çalışması gerekir. Hem Allah'ın vahyini, kitabını, hem peygamberleri, hem insani, hem varlığı, hem imtihani her şeyi okumaya çalışması gerekir. Evet. Efendim, aynı izleyicimiz, büyü ve sihir yapan birinin tövbesini Allah kabul eder mi demiş efendim? Allah bütün tövbeleri kabul eder. İster büyü yapsın, ister sihir yapsın, ister kafir olsun, ister müşrik olsun, ister... İlahlık iddia eden biri olsun. Firavun olsun. Tevbe edince, iman edince, Allah'a dönünce Allah onun tevbesini, imanını kabul eder. Ama o haliyle öbür tarafa giderse ebediyen kaybeder. Rabbini kaybeder. Kendini kaybeder. Evet. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyicimizdir. Bir derviş mürşidinin gönlüne girdiğini nasıl <gülüyor> anlar? Bir kadına da rabıta yapılır mı? Evet, bir kadına rabata yapılmaz. Allah ayet-i buyuruyordu, Allah gönderdiği bütün Resulleri erkeklerden gönderdi buyurur. Dolayısıyla Müşid-i Kamil demek evet, peygamber varisi demektir. Peygamberi temsil eden demektir. Bununla beraber Allah'ın gönderdiği elçi demektir. O vazifeyi Allah vermiş ona. Allah'tan vazifeyi almamışsa onun böyle bir iddiası Sahte peygamberlik iddiası gibidir. Ve kıyamete kadar bu böyledir zaten. Onun için bir kadına rabıta yapılmaz. Ama o kadın mürşide olabilir. Yol gösterebilir. Hidayetçi olabilir. Mehdi, Mehdiye olabilir. Bunu taşır. Bu bir iş, bu bir vazife. Kamil manadaki bir veli İrşad vazifesi almayabilir. İrşad vazifesi ayrıca ona bir şey kazandırmaz. Onun verayetinin kemalatı için gereklidir. Onun için e, arada fark yoktur. Mesele Allah'a kul olmaktır. Evet, bütün i Kambil'de vazifesini yaparken Allah'a kul olmaya çalışıyor. Hiç kimseden kendini üstün görmüyor. Farklı görmüyor. Onunla, o Allah'ın kendisine verdiği emirle o kulluğunu yapmaya çalışıyor. Kul olmaya çalışıyor. Evet, öbür sorusu neydi? Efendim, bir derviş mürşidinin gönlüne girdiğini nasıl anlar? Evet, bir derviş mürşidinin gönlüne girdiğini nasıl anlar? Eğer mürşidini gönlüne almışsa, eğer mürşidin hali onun üzerinde tecelli etmeye başlamışsa, gönlü mürşidiyle beraber olmaya başlamışsa, eğer hayatını yaşarken mürşidin böyle söylediği, böyle doğrudur, bunu böyle yapmak lazım diyorsa, mürşidi onu gönlüne almıştır. Gönül bağı e, tamam demektir. E, o gönülden gönüle yol vardır. Dolayısıyla e, mürşidinin gönlüne girdiğini de anlamış olur. Efendim Trabzon'dan Hakan Kömürcüoğlu, selamun aleyküm. <gülüyor> aleyküm selam. Tegabun suresinin 14. ayetini nasıl anlamamız lazım? Teşekkürler demiş efendim. Evet Allah e, buyuruyor ki eşlerinizden, çocuklarınızdan size düşman olanlar olabilir. Onlara karşı dikkatli olun, kendinizi koruyun. Onların yapacağı, e, vereceği zarardan kendinizi koruyun. Bununla beraber, eğer siz affeder, safeder, mahflet ederseniz üçünü birden kullandığı Allah. Affederseniz, yani bildiğiniz halde onlara olmamış gibi muamele ederseniz, evet böyle böyle düşmanlığınız vardır, yanlışlarınız vardır ama affediyorum, buna karşılık vermiyorum derseniz, saf eder, eğer onları hoş görürseniz, hoş karşılarsanız, bunlar bilmiyor, bizeleri böyle yapmazlardı deyip, herhangi bir şekilde karşılık vermez, ceza vermezseniz, eğer mağfiret ederseniz, yani e, o yanlışı, o düşmanlığı yapmamış gibi muamele ederseniz, Allah Gafur ve rahimdir dedi. Evet, Allah Gafur ve rahimdir. Ne demek? Böyle olabilir dedi Allah. Evet, zaten öyledir. Az veya çok, biri Allah yoluna girdiğinde, Mutlaka ailesi onu anlamayabilir. Doğrusu şöyledir, şöyle şöyle yapman gerekir, böyle yapmaman gerekir. Hatta bu düşmanlığa dönüşebilir veya farklı bir şekilde. O iman etmiştir. Tabii bu, imanı, bu düşmanlık imandan dolayıdır, başka bir şeyden dolayı değil. O farklı bir hesap yapar, ailesi, eşi, çocukları farklı bir hesap yapar. Dolayısıyla araya düşmanlık girer. Biri haktan yana durmuştur, Allah'tan yana durmuştur. Ötekini iblis dürtüyor, şeytan dürtüyor, düşmanlık yaptırıyor. Bu durumda eğer siz affeder, saffeder, mahviret ederseniz Allah gıfır ve rahimdir. Sen onları, sen onları mahviret ettiğin için, affettiğin için, saffettiğin için Allah da seni affeder. Sana mahviret eder. buna beraber Senden dolayı senin onlara olan bu tavrından dolayı Allah gafur ve rahimdir. Seninle beraber onlar o hatasını anlar, yanlışını anlar, eksikliğini anlar, düşmanlığını anlar. Sonra onlar tövbe eder. Allah mağfiretiyle, rahmetiyle onlara da muamele eder. Buna sen vesile ve sen sebep olmuş olursun. İşte senden istediğim büyüklük budur dedi. Bu büyüklüğü göster. Allah nasıl gafur ve rahimse, sen de onlara karşı gafur ve rahim olursan, evet hem seni mağfiret eder, hem bu isimlerimle sana tecelli ederim, hem de bu isimleri senin üzerinde kemale erdirirken, onlara da rahmetimle, mağfiretimle de muamele ederim. Senin için, senden dolayı, sen böyle istediğin için, sen bu fedakarlığı yaptığın için, ama bununla beraber kendini koru muhafaza da et dedi. Onun için biz eğer yakınlarımızın, çocuklarımızın, eşimizin, kazanmasını istiyorsak, mağfiret olmasını istiyorsak, Allah'ın rahmetiyle onlara muamele etmesini istiyorsak, onlar kazansın istiyorsak, onların yanlışlarını, düşmanlıklarını evet, af ve mağfiretle, safla karşılamamız gerekir. Yani hoşgörüyle, affetmekle, mağfiret etmekle, o yanlışı yapmamış gibi muamele etmekle ne yapıyoruz? Evet, Onların da mağfiret olmasına, rahmetin içine dahil olmasına sebep oluyoruz. Ama ee, en önemlisi, o Allah'ın o e, Rahman, Rahim ve Ghafur, Ghafar isminin tecellisine mazhar olur ki e, Allah'ın bu isimleriyle şereflenir. Bu şerefi alır. Evet. Efendim Antalya'dan bir izleyicimiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mürşidime Allah Celle Celaluhu'dan <gülüyor> sağlık, sıhhat, hayırlı ve bereketli ömür diliyorum. Mürşidimi izledikten sonra ruhum, hayatım, benliğim çok farklılaştı. Allah razı olsun. Yakın takipcisiyim. Allah'ın bana verdiği gönül kadarıyla uygulamaya çalışıyorum. Sorum kabir hayatı ve ötesini anlatabilir mi? Evet, kabir ve ötesini. Uzun soru. Saatlerce anlatmamız gereken bir soru. Kabir alemi, o da bir alem. Daha çok dünyaya benzeyen bir alem. Örnek olarak, mesela bunu nasıl anlamamız gerekir? Bir benzerin olması gerekir ki bunu anlayabilelim. Kabir alemi, rüya alemine benziyor. Rüya alemi, onun üzerinden onu anlamak gerekiyor. Kıyas yapmak için, yapabilmek için. Mesela uyuyoruz, bir rüya görüyoruz. Ama rüyada uyuduğumuzu bilmiyoruz. Diyelim ki, bir canavar bizi kovalıyor. Korkuyoruz. Hatta, o sıkıntıyı bütün şiddetiyle yaşıyoruz. Uyandığımızda böyle kan ter içinde kalmışız. Ama yatahtayız. Hiçbir şey olmamış aslında. Ama rüyayı gördük. İşte. İnsan öldüğünde onun nefsi, günahları, sevapları, her ne varsa o ruha elbise olmuştur. Onu biz giydirdik. O kendi üretimimiz çünkü. Nefsin böyle bir rüya gördüğünü bilelim ama uyanmadığı bir rüya. Rüyada uyanınca rüya bitmiş oluyor. Kıyamete kadar uy uyaramayacağı gerçek bir rüya yalnız. Azap böyle yapılır. Beden e, toprağa karışıyor ama e, rüyayı gören bedende değildir. Ruhtur çünkü. Ya da onun üzerindeki nefistir. Eğer ruh rüyayı görürse neyi görür? Evet, manevi şeyleri görür, gökleri görür, melekleri görür, evet, peygamberleri görür. Evet. Allah cemalini mi şehadet ettirir veya? Evet, onun gördüğü ayrı, bir de nefsin gördüğü rüya vardır ki o da öyle çabus gibidir. Örnek olarak bunu böyle anlamak gerekiyor. Evet, orada o çektiği zahmetler aynı zamanda günahlarına keparet olur, onu temizler. İşin hakikati vardır. Yani ne Allah öyle bir e, hükümle hükmetmiş ki, tabiri caizse her şey sanki otomatik çalışıyor gibi. Neyi yapıyorsan onun karşılığını görüyorsun. Evet, yanlışlarının karşılığını da o şekilde görür, güzelliklerinin karşılığını da o şekilde görür. Öteki cennetlik olan cenneti seyreder, müşahade eder. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam, ölen eğer cennetlikse kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Cehennemlikse cehennem çukurundan bir çukur olur. Oradan bir pencere açılır. Ya cehennemi seyreder ya cenneti seyreder. Evet, bu başka bir alem. Ben sadece rüyayı örnek olsun anlaşılsın diye söyledim. Yani beden oradadır. Nasıl olur diye, iyice anlayalım diye söyledim böyle Dünyaya yakın olduğu için azabı da, nimeti de, sevinci de dünyaya benziyor. Ama kıyamet yeri dirildikten sonra orası ahirete yakın olduğu için oradaki durum çok daha farklıdır. Evet, bu kadar yeter olsun. Efendim ismini vermek istemeyen izleyici <gülüyor> selamünaleyküm Efendim. Gerçek dost sizi size Allah hatırlatandır demiştiniz. Siz ömrümde gördüğüm, görebileceğim en güzel dostsunuz. Siz bize anne, baba, aile, her şeysiniz. Aşkın en güzel halini sizin üzerinizden gördük. Bizi sizinle tanıştıran, vedud olan Rabbimize hamdolsun demiş efendim. Allah razı olsun. Haftada bir böyle canlı yayın yapıyoruz. Burada olmayan, burada olamayan, Diğer memleketlerdeki, şehirlerdeki, ülkelerdeki kardeşlerimizle böyle canlı olarak beraber oluyoruz. Onlarla beraber olmayı evet gerçekten seviyoruz ama çok seviyoruz. Bu bambaşka bir manevi hal. Çünkü sevgimiz Allah içindir, Allah'tan dolayıdır. Hayatta asla tesadüf yoktur. Evet Allah öyle buyururdu ayet-i kerimede. Hiçbir canlı varlık yoktur ki biz perçeminden tutup onu yürütmeyelim. İki türlü yürüme vardır. Biri zahiri, biri manevi. Zahiri olarak bir yere gideriz, yürümüş oluruz. Manevi olarak gönül itibariyle bir yere gideriz, manevi olarak yürümüş oluruz. Manevi olarak Allah'a yürüyebilmek için Allah bizi beraber etmişse, Üzerimizde böyle bir muradı varsa, bu beraberliği, beraber kazanmayı seviyoruz. Beraber olmayı ve beraber kazanmayı seviyoruz. Beraber olunca, hep beraber Allah ile beraber olmayı seviyoruz. Rabbimizi zikretmeyi, hamd etmeyi, tesbih etmeyi seviyoruz. O'nu övmeyi, O'nu anlatmayı seviyoruz. O'nu tanıtmayı seviyoruz. Elbette ki, eğer Allah'ın insan üzerindeki muradı Allah'a abdolmaksa, sevmekse, onu zikretmek, onu tesbih etmek, hamd etmekse, bütün varlık bunun için insanın hizmetindeyse, melekler ona secde etmişse, o anda bütün alemler onu seyreder. Bütün melekler o anda orada hazır olur. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Salihler anıldığında... Allah'ın rahmeti oraya iner. Bir yerde Allah zikrediliyorsa, melekler orada kanatlarını yere sererler. Rahmet kanatlarını onların üzerine gererler. Evet. Böyle bir sohbet anında olan şey budur. Hep beraber Allah'ın rahmetine gark oluyor. Sevgisinin tecellisine gark oluyoruz. Allah ile beraber oluyoruz. Evet, melekler çepeçevre kuşaltır bizi. Çünkü Rabbimizin ayetlerini ders ediniyoruz. Rabbimizin kulluğunu ders ediniyoruz. Rabbimizin isimlerini, güzelliğini ders ediniyoruz. Böyle bir durumda Allah rahmetiyle tecelli etmez mi? O sevgisiyle, muhabbetiyle tecelli etmez mi? İşte hep beraber bu tecelliye evet, olmak için yapıyoruz bunu. Onun için ee, sohbetimiz normalde iki bölümden oluşuyordu. Kardeşlerimizin soruları fazla olunca, soruların cevaplarını bekleyenler olunca, daha doğrusu gönlümüz e, bitirmeyi kabul etmedi. Onun için bir bölüm daha olsun, biraz daha beraber olalım dedik. Evet. Efendim Esad Aslan Ay, hayırlı akşamlar. Sayılır. Van Çaldıran evet. yukarı Çilli Köyü'nden sizi izliyoruz. Sizi çok seviyoruz hocam. Bir kimsenin arkasında konuşmak günah. Peki iyiliğini anlatırsak günah mı? Evet. Van'a, Çaldıran'a selam olsun. Kardeşlerimizin şahsında hepsine selam olsun inşallah. Biz de onları çok seviyoruz. Herhangi birini Birinin güzelliğini söylemek gıybet olur mu? Elbette ki gıybet olmaz. Kardeşimizin güzelliğini söylemişiz. Bize de düşen zaten böyle güzel görmektir, güzelliği söylemektir. Eğer insanların güzelliğini söylerse gönlümüz güzelleşir. O güzellikten nasibimizi almış oluruz. O güzelliği söylerken aynı zamanda o güzelliği kazanma duamız olmuş olur. Ya Rabbi ben bunu seviyorum. Bu güzelliği seviyorum. Ben de böyle güzellik yapmayı istiyorum. Böyle güzel olmayı seviyorum demiş oluyoruz çünkü. Bu bir dua olmuş olur. Aynı şekilde eğer birini kötülersek, yerersek, delikodu yapar, iftira atarsak bu sefer ne yapmışızdır? Bu sefer kendi kendimize dua etmişizdir. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Eğer biri biriyle alay ederse gıybetini yaparsa, kötülerse, kötülüğünü söylerse, o hali, söylediği hali yaşamadan ölmez. Söylediği doğru olsa bile, olsa, değilse zaten bu bir felaket. Evet. Bize düşen güzellikleri görmektir. Bir güle bakarken insan gül. Evet. Söylemiştim. İnsan, Allah'ın gülü. Evet. Eşref-i mahluk. Melekleri secde ettirdiği mahluk. Yerde gökte ne varsa onun hizmetine verdiği mahluk. Gül. Allah'ın gülü. Onun için Resulü Efendimiz'i manevi olarak görenler gül kokusu alır. Bakarken gülü görelim. Gül. Dikeni görmeyelim. Eğer gülü görürsek, insandaki güzelliği görürsek gönlümüz gül bahçesine döner. Gönlümüzde gül ekmiş oluyoruz. Yok, gülü görmezden gelip dikeni görürsek gönlümüzde dikenlik olur. Evet, gül dikensiz olmaz. İnsanın hatası olur, kusuru olur, yanlışı olur, eksigi olur, günahı olur. Ama insan gül. Allah'ın evet ruh var onda. Zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği güzellik var onda. O güzelliğe gözünü kapatacaksın, o güzelliği görmeyeceksin, dikeni, hatayı, kusuru, eksiği, yanlışı, günahı görüp gıybet edip konuşacaksın. Kendini dikene çeviriyorsun, diken oluyorsun, diken. Yani o diken, o günüle ekince, ekilince, o büyür. Sonra seni diken yapar. Her tarafa batıyor. Kime bakarsa hemen ona batıyor. Ama gül, öyle değildir. Gülün o letafeti, zarafeti ortada kokusu ortada Evet insana böyle bakan iyiliklerini, güzelliklerini söyleyen, iyiliği güzelliği gören, önceleyen evet gönlü gül olur, gül bahçesi olur, kendisi gül olur, Allah'ın gülü olur. Evet. Efendim İzmir'den Amina Hanım efendimize selamlarımı iletiyorum. Yaşlı bir ablamız geçmiş zamanda bozduğu oruçlarını hatırlamıyor. 6-7 gün de olabilir, daha fazla da olabilir. Her, günün, her bir günün karşılığı 60 gün oruç olduğu için bu durumda ne yapmamız gerekir? Evet. Kardeşimize selam olsun. Amine kardeşimize. Her bir gün için 60 gün tutması gerekmez. Allah'ın böyle bir emri yoktur. Ramazan ayında bir günün orucunu yediğinizde 60 gün tutun diye bir emri yoktur Allah'ın. Evet, alimlerimiz sonradan böyle Ramazan orucu yeğilmesin diye böyle bir set koymuşlar. Öyle değildir. Allah ait kerime de buyuruyor. Oruç tutamadığınızda, hasta olduğunuzda, yolcu olduğunuzda, seferli olduğunuzda tutamadığınız günlerin sayısınca Tutun, sayı tamamlayın. Buna beraber ya da onun fitresini verin. Eğer yaşlıysa fitresini verebilir. Tutabiliyorsa kaç gün yemişse o o kadar tutar. İsterse o orucu kasıtlı yemiş olsun, bilerek yemiş olsun onun. Cezası 60 gün değildir. Evet. 60 gün cezası neye binaendir? Biri eğer ...kazaen birini öldürürse... ...bu durumda diyetini ödemesi gerekir... ...ya da diyetini ödeyemiyorsa... 60 gün peş peşe oruç tutması gerekir... ...bu fetvayı buradan çıkarmışlar... ...ama yani... ...bir gün oruç yemeyi... ...bir cinayet işlemekle eş tutmak... ...nasıl doğru olsun... ...nasıl doğruya olur... ...sonra öyle bir ölçüsü var ki... ...yani... <gülüyor> Kırk günü oruç tuttun. birinci gün eğer orucu bozarsan yeniden başlaman gerekir. Böyle bir ceza olmaz. Böyle bir cezası yoktur. Bir güne bir gün. Evet, tutabilir. Bir haftaysa on gün tutsun. Bununla beraber verebiliyorsa veya fitresini versin. Yaşlıysa tutamıyorsa tutabiliyorsa evet, üç beş gün fazla olsun. Ama bir güne bir gün. Evet, kardeşimizin gönlü rahat olsun. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler buyurdu. Yani yolcusunu tutamadınsa, tutma dedi. Kolaylık diler. Yani bir güne 60 gün, sen Allah'ın tanıdığı kolaylığı böyle mi tanıyorsun? Yok, Allah kolaylık tanımış, ben kendime zorluk dileyeceğim, sana zorluk dileyeceğim. Kimsin sen? Nasıl böyle bir fetva verebiliyorsun? Evet. Onun için kardeşlerimiz, böyle bu fetvalara, böyle e, ehemliyet vermesinler, ciddiye almasınlar. Allah ölçüyü koymuştur, Resulü ölçüyü koymuştur. Evet. Efendim Amin Hanım'ın ikinci sorusu, rabıtada kalmanın belli bir süresi var mı? Evet. Rabıtada kalmanın belli bir süresi yoktur ama rabıta sadece böyle gönül itibariyle o gözünü kapatıp manevi o hal içinde olmak değildir. Rabtanın sürekli olması gerekir aslında. Sürekli rabta nasıl olur? Herhangi bir şey yaparken, bir şeyle uğraşırken, meşgul olurken veya konuşması gerektiğinde, bir şey anlatması gerektiğinde, öğretmesi gerektiğinde veya öğrenmesi gerektiğinde hangi hal olursa olsun acaba mürşidim olsa nasıl yapardı deyip Öyle yapmaya çalışırsa evet, bu e, rabıtanın ta kendisidir, hakikisidir. Onu unutmadığı her anda rabıta hali demektir. Onun hesabını yaptığı, ona uymaya çalıştığı her anda rabıta halindedir. Evet, bir de böyle özel olarak e, o rabıta hali, onun belli bir süresi yoktur. E, kendi haline göre onu ayırlamalidir. Bu 10 dakika olur, 15 dakika olur, yarım saat olur. Onu da kendi haline göre ayırlamalidir. E, alışkanlık nasılsa e, sıkmayacak kadar olması gerekir. E, hali ne gerektiriyorsa o kadar olması gerekir. Yolun başındakiyle, yolun ortasındakiyle sonundaki aynı halde olmaz. Aynı güce sahip değildir. Sahip olmaz. Hali ne kadar gerektiriyorsa o kadar yapmak gerekir. Evet. Efendim Kıbrıs'tan Hüseyin Gürçınar, Kıbrıs'tan mürşidimize ve dervişlere selamlar. Hayırlı geceler mi? Allah razı olsun. Kıbrıs'taki kardeşlerimize de selam olsun inşallah. Efendim Necla Örs hocamızın verdiği genel zikri yapıyorum ama bana özel zikir de yapmak bana özel zikir de yapmak istiyorum. Evet. Acaba hocamız bana özel zikir verir mi? Saygılar, hürmetler eder. Dualarını dualarını istirham eder mi? Allah razı olsun. Evet, genel zikir zaten bellidir. Ders e, kağıdı vardır, o da yazılır Kardeşlerimiz de o dersi yapıyor zaten. Özel zikir, evet, herkese özel zikir, kişiye değil, herkese özel bir zikir. Mutlaka her yolun bir kaidesi, bir kuralı vardır. Bizim de mutlaka e, kendimize göre bir e, kaidemiz, kuralımız vardır. İzlediğimiz, takip ettiğimiz bir yol vardır. Manevi itibarla e, en hızlı, en güzel şekilde nasıl taşınacaksa e, derviş, en güzel şekilde nasıl yapabilecekse, e, nasıl kal dayanabilip kaldırabilecekse aynı şekilde e, taşımayı öyle e, yapıyoruz inşallah. Bunun için kardeşlerimize o genel olan zikrin dışında e, yapılması gereken Zikri iki türlü veriyoruz. Birisi la ilahe illallah'tır. Birisi Allah zikridir. Eğer herhangi bir sorun, sıkıntı yaşanıyorsa, Allah'a teslim olamıyorsak, yani eksi bölümünden söylüyorum, Allah'a teslim olamıyorsak, sabrımızla ilgili sorunumuz varsa, eğer sorunlar, sıkıntılar geldiğinde, onlar bizi sıkıyor ve biz oradan çıkamıyorsak, imtihanlar ağır geliyorsa, bu durumda yapmamız gereken zikir, La ilaha illallah zikridir. Öyle ki, perdeler aradan kalksın, Allah'ın o ilahlığı tecelli etsin, ilahın bir tek Allah olduğuna e, iman edip, burayı tadalım, nefis sorun çıkarmasın, nefis boyun büksün, itiraz etmesin, eğer nefis boyu bükmüş, itirazı etmiyor, her halükarda Rabbine teslim olmuşsa bu sefer tavsiye edeceğimiz zikir Allah zikridir. Allah is ismi bütün esmayı içinde barındıran isimdir. Zat ismi olduğu için bütün isimler ondan mevcut. Allah zikrini yapınca bütün isimler tecelli ediyor. Çünkü Allah deyince bütün isimleri birden kastetmiş oluyoruz. O isimler böyle e, tedirici olarak, buna beraber kıvamında hepsi tecelli etsin diye kamil manada e, büyürken bütün o manevi gıdayı birden alabilsin diye Allah zikrini e, tavsiye ediyoruz. Gerçek manada o gönlündeki aşkı, muhabbeti Allah zikriyle kazansın diye. Allah zatıyla, sıfatıyla, o gönüle tecelli etsin diye. Onun için esmai e, değil, esmaları tek tek değil, yani acil bir durum e, olmazsa ya da fazla bir eksiklik olmazsa, bütün isimlerden e, tecelli almasını istediğimiz için e, Allah zikrini tavsiye ediyoruz. Yani e, yürürken, bir iş yaparken ya Allah zikrini ya da la ilahe illallah zikrini yapıyoruz. Sorun sıkıntı varsa, nefis sorun sıkıntı çıkarıyorsa La ilahe illallah dedirtip boyun büktürmemiz gerekir. Yok, aşkı, muhabbeti istiyorsak zaten nefis boyun bükmüşse bu durumda Allah zikrini yapıyoruz. Efendim, aslında Kı Kıbrıs'taki kardeşimiz de bu haftalık zikir ona da cevap oldu inşallah. Efendim. İnşallah. Efendim sure de tamamdır herhalde. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah hepimizi selamette kılsın inşallah. Hepimizi barışta kılsın inşallah. Hepimizi haktan yana, barıştan yana, haklıdan yana olanlardan eylesin inşallah. Allah bizi şeytani düşman bilenlerden eylesin şeytana tabi olanlardan eylemesin. Allah'a itaat edip Resulüne tabi olanlardan eylesin. Allah'ın vahyiyle yaşayanlardan eylesin. Allah'ın davet ettiği o nura icabet edenlerden eylesin. Allah'ın nuruyla, güzelliğiyle duranıp güzelleşenlerden eylesin inşallah. Allah bizi bir ve beraber eylesin, bizi kardeş eylesin. Amin. Ee, hem dünyada hem ahirette beraber edip ahirette kıyamet günü beraber hesabı görmeyi nasip etsin, ikram etsin inşallah. Amin. Allah bizi, Allah'ın vahyini, hidayetini, nurunu bulunduğu yerde saçanlardan eylesin. Amin. İnsanlara rahmet olanlardan eylesin, Amin. nimet olanlardan eylesin. Amin hayır olanlardan eylesin, aşk olanlardan, muhabbet olanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun inşallah. efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, soramadığımız sorularınızı inşallah bir sonraki hafta öncelikli olarak onlara vereceğiz. Buruşunca hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbinize emanet olunuz efendim.